Sanatçılar, Gabi, Nezih Alataş, Ferman, Tolga Gariboğlu, Tatal, Toprak Sergen, Marion, Arzu Balkan, Bonbon, Simge Selçuk,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 Aynı gidersen senin rekoru kıracak tabi. Aa abi. işte bunda yanılıyorsun Fernan. Ben yani dün ben... 35 saniye aldım bu yolu. Ne eksik ne fazla. Tam 35 Hadi saniye. Evet hem de hiç fren yapmadım. Ben de geçen gün öyle inmiştim. Ama kamyona tosladım. Durun. <gülüyor> Olsun yine de indim ya ona bak. Sen bugüne kadar hiç plan yapmadan inebildin oh. mi? He? Ben inerim. Hadi canım sen de. Sen bineceksin Tata. Evet. <gülüyor> hani beğenmiyordun. Ee, ya alırsanız da bilmem diyordun. Şey ben izleyerek söylemedim Gabi. Önde var. Eğer eğer beni de aranız alırsanız Aa bilmem ki arkadaşlar ne derler. Bakın yemin ederim bir daha öyle konuşmayacağım. Hep sizinle birlikte olacağım. Bakın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 ...Düven amca bir motorlu arabadan bile sağlam olduğunu söyledi. Yola çıktı adam. Geliyorum Fennam. Açılın. Batı'nın en hızlı kovboyu geliyor. Eh, kovboymuş. Senden kovboy olursa. Çok hızlı gidiyor ama. Ne yapsa gavi geçemez. Korku Anteki. Daha Çınar ne varmadan fren yapmaya başlıyor. <gülüyor> bu yüzden de gecikiyor hep. <gülüyor> <gülüyor> en iyisi ayaklarını atın dümenine bağlayıp salıvermeliyormuş aşağı. <gülüyor> <gülüyor> eee sıra kiminse hazırlansın. Benim ama tatav daha ikinci sokan başına bile varamadı. Yoo hayır bu kez çok hızlıydı. Sanırım hiç fren yapmadan iniyor. Arkadaşlar hadi koşun. Bir yere tosladı galiba. Of söylemiştim ben.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 Peki Tatav biz seni pazarın girişinde bekleriz. Şey Tatav çok gecikmezsin değil mi? Hmm, bonbon. <gülüyor> Kaygılanma Bonbon. Sizlerin hakkına el sürmeyeceğim. Ayrıca benimkinin de yarısını sana vereceğim. Sevgili atımızın başına gelenlerden sonra zayıflamaya karar ver. <gülüyor> <gülüyor>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 Yardım edin arkadaşlar. Fernan'ı yerden kaldıralım. Hadi yardım edin. Fifi, Fifi, Hugo, koşun. Ne yapıyorsun Marion? Adam kaçıyor. köpekleri yakalatacağım onu. adamı. Gel önce Fernan'a yardım et. Tata'ım sen de koş biraz su getir. Hadi. Başım. Bir şeyin yok ya Fernan. Başım çok kötü. Düşünce kafanı yere vurdun. Ee, dur bakayım, ha, evet. Pek belli olmuyor ama şuranda küçük bir şişlik var. Korkacak bir şey yok Fernan, kanamamış bile. Kimdi o bana çarpan? Biz de tanımıyoruz, yabancı biri. Sizin sokağa doğru kaçtı. Ne kötü insan durup özür bile dilemedi. O birinden ya da bir şeyden kaçıyordu. Bunu da nereden çıkardın Mario? Kaçarken ardına bile bakmıyordu. Ben böyle hızlı koşan bir insan görmedim hiç. Hey çocuklar! Aa, müfettiş Sine! Buradan bir adam geçti mi? Gördünüz mü? Şöyle uzun boylu, şapkalı, siyah ceketli biriydi, değil mi? Evet. Şu yana doğru kaçtı Baysine. Peki, teşekkür ederim çocuklar. Öyle hızlı koşuyordu ki Baysine, Fernan'ı da yere düşürdü o adam. Ben demedim mi size? Keşke köpekleri yakalatsaydım onu. Hmm, sanırım haklısın ama nereden bilebilirdik? Köpeklerin onu ısırmasından korktum. Fernan, kendini iyi hissetmiyorsan hemen eve haber verelim, evet. bir doktor çağırsınlar. Yok, hayır iyiyim. Biraz dinlenirsem kendime gelirim. <gülüyor> Ey çocuklar bakın, rublo orada yine. Hadi yanına gidelim. <gülüyor> Canım, onun yılanlarını mı dinleyeceksin? Sen onu eğlenceli bulmuyor musun Maryon? Bütün harçlığımızı versek bile kimse bizi onun kadar güldüremez. <gülüyor> Hadi yürüyün. <gülüyor> ha, i̇şte benim küçük dinleyicilerim geliyor. Ey çocuklar, buraya gelin çabuk. Bu işin gerçek uzmanlarıdır hepsi de. Hiçbir şey satın almazlar. Ama ev hanımlarının hizmetindeki endüstrinin son harikalarını görmeye bayılırlar. <gülüyor> Gene başladı. Toplanın çocuklar, toplanın. Bayanlar baylar, lütfen biraz açılalım şöyle. Evet, şimdi yüzyılımızın en son icadı kıyma makinesinin nasıl çalıştığını görelim. Ne kadar övse de yine kimse almayacak. Sayın bayanlar. İşte birçok işi bir arada yapabilecek emsalsiz kıyma makineleri bugün burada satılıyor. Limonlarınızı sıkacak, peynirlerinizi rendeleyecek, sebzelerinizi doğrayacak, etinizi kıyma yapacak eşsiz makine. Şimdi saymış olduğum bütün bu işleri yapabilen... ...bu makinenin fabrikası beni buraya... ...bütün bu üstün özelliklerini tanıtmam için göndermiş bulunmaktadır. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu havucu şöyle alıp... <gülüyor> Baryon haklı Bir tane içinde... bile alan yok. <gülüyor> Hiçbir şey satmıyor ki bu adam. <gülüyor> ya da bir iki tane ama buna hiç aldırdığı yok. <gülüyor> ama biz çok eğleniyoruz burada. Çocuklar şuraya bakın. Müfettisine değil mi bu? Evet. Yine birilerini kovalıyor. Aa, bakın iki kişi de Paris kahvesinden çıktı. Hürriyet alanına doğru kaçıyorlar. Bugün burada bir şeyler oluyor ama... Evet. Rublo'ya bakın o da kaçıyor. Aa, üstelik çantasını da burada unuttu. Ee, Bay Rublo! Bay Rublo! Duymadı bile. O niye kaçtı anlayamadım ki. Ne de çabuk akşam oluyor. Hemen hava kararı veriyor. Evet atımız yoktu ama yine de iyi eğlendik sayılır. Baban atı ne zaman onarır? Yarın. Bu akşam annemle Bay ziyarete gidecekler. Fernando şuraya bak. Ha? Bahçe kapısında biri bizim atı çalıyor. Ne? Koşun arkadaşlar. Hadi çocuklar. <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Bırakın onu. Siz. <gülüyor> Bay Rubio. Ee, şey. E, o oyuncak. Ben... Ne işinize yarar sizin? Ee, şey delikanlı. Yemin ederim ki. Çabuk B bırakın onu yoksa. Durun kıracaksınız. Fifi. <gülüyor> sezaru go. Tutun onu! Durun çocuklar, durun! Yemin ederim şaka yapmıştım. E, çalıp ne yapacağım? Sizin bu oyuncağınız ne işime yarar benim? Hadi köpeklere söyleyin, geri çekilsinler. Hadi çabuk olun, yoksa parçalayacaklar beni. Bir daha dokunmayacağınıza söz verirsin. Peki, peki, söz. Bir daha elim bile sürmeyeceğim. Fifi, Cezar, Hugo geri çekilin, çabuk. Hah. <gülüyor> Amma da korktu, Kaçarken arkasına bile bakmadı <gülüyor> İyi oldu bir daha hatım yanına bile yaklaşamaz Benim anlamadığım Bay Rublo onu neden çalmak istedi Söylediği doğru bir işine yaramaz ki Sen daha yatmadın mı oğlum? Oho, bu ata alıp eve getirmekten nereden aklına geldi? Çabuk onu dışarı çıkar Fernan. Zaten evimiz dar. Her zaman bahçeye koyardın oğlum. Şey, evet baba ama bu akşam çalmak istediler. Çalmak Kursuzu... mı istediler? Evet, son anda geldiler. Kim, ilerledik. çocuklar mı? Hayır baba, Bay Rublo. Pazarda kıyma makineleri satan bir işportacı. E belki bir araba aldı da ata ihtiyacı oldu. <gülüyor> <ha>? Ne dersin? Ne <gülüyor> dersin? Hadi oğlum koca adam senin bu hurda yığınının ne yapacak? Bilmiyorum ama yemin ederim ki çalmaya Çalmasına kaldı. Çalmasına ne gerek vardı? Gelip benden isteseydi seve seve verirdim. Eve dönerken Joa'nın annesi anlattı. Tatav yaşlı Zigo'nun arabasına çarpıp şişelerini kırmış. Kendi de yere yuvarlanmış. Böyle giderse bir gün boynunuzu da kıracaksınız. Anne! Annen haklı oğlum. Hem çok hızlı sürüyorsunuz hem de yoldan gelip geçene hiç dikkat etmiyorsunuz. Şimdiye kadar ucuz atlattınız ama bir gün ya bir arabanın altında kalır... ...ya da bir duvara çarpar bir yerlerinizi sakatlayabilirsiniz. Hadi götür bahçeye bırak Hı. şunu. Hadi vakit geç oldu yarın onarırım onu. Peki baba. Ha, e, bir dakika o sarkan ne öyle? Getir bakayım onu buraya getir getir. Ha. Ön çatalda mı parçaladınız? O düşündüğümden de çok hasar var bunda. Hı -hı. Lehim tutmaz. Ben yapamam bunu. ...hem yapsam bile pek sağlam olmaz. E, binildi mi tehlikeli olabilir. Peki ne yapacağız baba? Hiç mi onarılmaz? Hadi hadi üzülme. Yarın öğlen araba fabrikasına giderim. Atölyede Bay Rossi boş bir zamanında... ...bize demirden yeni bir çatal yapar. Bunlar ufak işler onun için. Her türlü aletleri var ellerinde. Ama bu çatalı buradan çıkartamayız. E, kesmemiz gerekecek. Testereyi getireyim mi? Ha. Hayır oğlum hayır geç oldu yatalım artık. E, çok sürmez sufi. E, bu koca beygiri koltuğumun altında görünce herkes gülüp dalga geçecektir benimle Tekerleklerini çıkarınca iyice küçülür baba Hem taşıması kolay olur hem de hafifler biraz Haklısın oğlum Başı ve tekerlekleri olmayınca onu bir şeye benzetemezler Bir tek Bay Rossi güler ona da durumu anlatırım <gülüyor> Şu hurda yığını için ne diye kafa patlatıyorsunuz bilmem Madem parçalanmış iyice parçalayın da hepimiz bir rahat soluk alalım <gülüyor> Yo olmaz öyle şey Rahat bırak çocukları da gönüllerince oynasınlar her şeyin bir zamanı var. Şimdi oynayıp eğlenmezlerse bir daha hiç eğlenmeye fırsat bulamazlar. Hele 13 yaşını doldurdular mı tamamdır, biter her şey. Bizim çocukluğumuz peki, da peki, peki. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. İstersen onu bu gece burada bırakabilirsin oğlum. <gülüyor> Teşekkür ederim anne. Hadi testereyi getir Ferhan. Önce çatalı kesip sonra içindekileri boşaltalım da taşıması kolay olsun, ha? At öyle ahım şahım bir şey değildi. Alt tarafı üç tekerleğin üzerinde bir tahta parçası. Ama yine de üzülüyor insan. Dünden beri sanki artık yapacak bir şey kalmamış gibi bir duyguya kapıldım. Ben de öyle. Ee, baban atı ne zaman getirecek Fernan? Bilmiyorum. Belki pazar günü getirebilir. Ama kaygılanmayın. Bay her türlü aleti varmış. Babam eskisinden de sağlam olacağını söyledi. Bir an önce yapılsa şu at. Of. Ne yapacağız şimdi? Sinemaya gidelim. Sidor okuldan gelirken afişlerini görmüş Yeni gelmiş çok güzel bir filmmiş Bendeki para hepimize bilet almaya yetmez Eh siz gidin arkadaşlar Ben bir başka gün giderim Olur mu hiç öyle şey Tata Ya hep beraber ya da hiç Bizim de paramızın olmadığı günler olur Gabi haklı sen o zaman bırakıp gidecek misin bizi Merhaba çocuklar Bakıyorum bugün atınız yok Yoksa o hurdadan bıktınız mı Hayır ne diye bakalım O bizim en değerli oyuncağımız Ama kırıldı bu yüzden de şimdi Anlıyorum çocuklar. Çok üzüldüm. Bakın aklıma ne geldi. Ben size yeni bir oyuncak alayım. <gülüyor> Şaşırdınız değil mi? Sizler beni tanımazsınız. Ama ben sizleri tanıyorum. Hepinizi de çok seviyorum. E gerçi bütün çocukları severim ya. Neyse. Sizleri böyle boynu bükük görmek beni üzüyor. Hı? Ne dersiniz? <gülüyor> ...bilmem ki nasıl olur... Ee, ...sonra şey, ne der arkadaşlar... ...isterseniz ben size parasını vereyim... ...siz kendinize istediğiniz oyuncağı alın... ...yalnız... ...bunun karşılığında küçük bir ricam olacak... ...rica mı? ...evet... ...o hurda atı bana vereceksiniz... A ...yo hayır... ...hemen karar verme delikanlı... ...size... Her birinize hem de en pahalısından birçok oyuncak alacak kadar para vereceğim. Hayır olmaz. Bakın çocuklar. Fernan doğru söylüyor. Hiçbir oyuncak bizim tahta atımız kadar güzel olamaz. Ne laf anlamaz çocuklarsınız siz. Vereceğim parayla istediğiniz kadar tahta at alabilirsiniz. İsterseniz canlısını bile alırsınız. Ne olursa olsun ben atımızı vermem. Tanrım çıldırtacaksınız beni. Peki madem o kadar değersiz siz neden dünyanın parasını veriyorsunuz? Şey, Biz, biz çocuğuz diye onun değerini bilmediğimizi mi sanıyorsunuz? Altından gümüşten bile değerlidir o bizim için. Peki peki. Madem onu bu kadar seviyorsunuz sizde kalsın. Halinize acıdım. Bir iyilik yapmak istedim. Nereden bilirdim bu kadar nankör olacağınızı? Hey çocuklar. isterseniz atınızı ben tamir ettireyim. Hiç değilse küçük bir yardımım dokunsun size. Onu çalarım diye korkmayın. İçinizden iki kişi tamirci benimle birlikte gelir. İsterseniz hepiniz gelin. Ne dersiniz? Anlaştık mı? Teşekkür ederiz bayım. Babam onu tamire verdi bile. Buna çok sevindim. Demek yarın yine oyun başlayacak. Sizleri seyretmekten o kadar çok hoşlanıyorum ki... ...sizlere baktıkça çocukluğumu hatırlıyorum. Yarın çıkacaksınız değil mi? Hayır. Neden? İşte... Hem siz niye merak ediyorsunuz bu kadar? Şey beni yanlış anlamayın çocuklar Ben Hala bizim oyuncağımızda gözü var Bizi kandırabileceğini sanıyor <gülüyor> Fifi Sezar çabuk gelin buraya Eğer onu çalmaya kalkışırsanız Başınıza gelecekleri siz düşünün Beni yanlış anladınız çocuklar Yemin ederim şunları uzaklaştırın Tamam tamam tamam gidiyorum, gidiyorum. <gülüyor> Fifi buraya gel Hadi size dağılın <gülüyor> Doğrusu bir orduya bedelsin Marion Sen yanımızda olduğun sürece hiçbir şey korkutamaz bizi Gözlerime inanamıyorum Bir ıslıkla bunca köpeği nasıl toplayıp dağıtabiliyorsun? <gülüyor> Bu bir şey değil daha Eski tren istasyonunun oradan geçerken bir ıslık çalsam bir iki dakikada elli altmış tanesi yanımda bitiverim Köpekler kendilerine yapılan iyilikleri unutmazlar Hah, Sinemaya gitmek için aklıma bir şey geldi arkadaşlar Neden istasyona gidip kalan şişeleri toplamıyoruz? Yaşlı Zigon onca şişeye birer sinema parası verir sanırım ha? <gülüyor> evet, belki Polonez'de alabiliriz. <gülüyor> tamam. Tamam. Saat iki de burada buluşalım. Arkadaşlar nerede? Fernan sokakta kimseyi göremedik. Para bulamadık. Zigon'un öfkesi hala geçmemiş. Yapacak bir şey de yoktu, dağıldık. Ben de sinemaya gidebiliriz diyecektim. Nasıl gideceğiz? Biliyorsun ki çoğumuzun bilet alacak parası yok. Sen onu düşünme. Bende yeterince para var. Üstelik adam başı yarın polonez bile alabiliriz. Gerçi sinema kadar eğlenceli olmaz ama... ...boş durmaktan iyidir yine de. Onca parayı nereden buldun Mariyon? Annemin cüzdanından çaldım. Ne? <gülüyor> Kaygılanma Fernan. Hiç öyle şey yapar mıyım? Dokuzuncu caddede oturan bir yaşlı kadın verdi. Belediye ekipleri bilmeyerek onun pek köpeğini zehirlemiş. İlaç içirip zehrini kusturdum. Şimdi iyice düzeldi. Eski canlılığına kavuştu. Yaşlı kadın bugün beni çağırıp para verdi. Çocuklar bu habere çok sevinecekler. Biliyorsun köpeklere yaptığım yardım karşılığı sahiplerinden para almam. Severek isteyerek yapıyorum bu işi Ama atımızın durumu yüzünden bu kez kural dışına çıktım Tatil günün evimize kapanıp geçiremezdik değil mi ya? Hadi gidip arkadaşları bulalım öyleyse Bir gelen var Annem ya da babamdır Bakıyorum bugün hepinizde eve kapanmışsınız Sokakta kimse yoktu Atımız olmayınca sokağa çıkmayı kimsenin canı istemiyor Duyen amca <gülüyor> Sabırsızlanmayın çocuklar Bay Rossi oyuncağınızı önümüzdeki hafta içinde onaracağını söyledi. Yani bir hafta daha mı bekleyeceğiz? Evet, o da üzülüyor ama ne yapsın? İşleri başından aşkın. Hiç boş zamanı yok. Ah oğlum, gelirken bir paket getirmiştim, kapıda unuttum, içeri alı versene. Peki baba. Ah Marion, zamanınızı hep oyun oynamakla mı geçiriyorsunuz? Hayır, derslerimize de çalışıyoruz diyor amca. Oo, baba iyi. Efendim. Neden daha önce söylemedin bize? <gülüyor> Sürpriz yapayım dedim oğlum. <gülüyor> Bak Marion atımızı getirmiş baba. Hem de eskisinden daha sağlam olmuş. Bay Rossi tekerlekleri kendisi taktı. Eğrilen yerlerini düzeltti. Sonra da güzelce yağladı. Anlayacağınız çok uğraştı. Gördüğünüzde teşekkür etmeyi unutmayın sakın. Üstelik boyamış da. Evet ama unutmayın bu son çocuklar. Bir daha kırarsanız bana gelmeyin anlaşıldı mı? Peki baba bu kez çok dikkatli oluruz. Hadi Marion ben atı çıkarana kadar sen de koş arkadaşlara haber ver. Peki Fernan hemen gidiyorum. Hadi. Ah ne güzel şey çocuk olmak. Sizlerin yerinde olmayı çok isterdim. Hadi hazırlan Tatav sıra senin. Ben sıramı bonbona verdim. Ondan sonra bineceğim. Hı. Peki nasıl istersen. Kırılacak diye korkma tata. Atımız eskisinden de sağlam oldu. Kolay kolay kırılmaz. Biliyorum ama benim bonbonla önceden yaptığım bir anlaşma var. Hadi bomba. Teşekkür ederim tata. Aşağıda fazla oyalanma. Daha ben de hiç binmedim. Gecikmem Gabi. Uf Mariona bakın. Beni kızdırmak için sanki kasıtlı yapıyor. Ne diye oyalanıyor bilmem ki. Aa bir de arkasına bakıyor. Evet. Halinde bir gariplik var. Sanki birilerini kolluyormuş gibi. Gabi o adamlar burada. Hangi adamlar? Bizim atı almak isteyenler. Biraz önce fark ettim, bizi gözlüyorlar. Evet evet haklısın. Evet. Bakın bu yana doğru geliyorlar. Üç kişiler. Rubio da aralarında. Yanındaki de bizden atı satın almak isteyen adam. Ötekini tanıyamıyorum. Ee, Tatav koş sen aşağıdaki arkadaşlara haber ver. Peki. Hemen toparlanıp gelsinler. Korkma Göbi, köpekler pek uzakta değiller. Hep benim bineceğim zamanı kollarlar. Ne istiyorlarsa yine... Eğer atı istiyorlarsa kesinlikle satmayacağım. Bilmiyorum. Belki de özür dilemeye geliyorlardır. Hiç sanmıyorum Göbi. Neyse şimdi anlarız. Geldiler işte. Merhaba çocuklar. Bakıyorum ne güzel eğleniyorsunuz. Atınıza biz de binebilir miyiz? Ha. Koca adamlar oyuncak ata binerler mi hiç? <gülüyor> evet haklısın küçük hanım. O halde size daha sağlam, daha büyük bir at gerekli. Biz atımızdan memnunuz. E ne yani? Daha güzel bir oyuncağınızın olmasını istemiyor musun? Hayır. Kendinize pasta, çikolata, dondurma... ...kısaca canınızın istediği her şeyi alacak kadar... ...cebinizde paranızın olmasını... Hayır istemiyoruz. Bana bak bacaksız. Bizim sabrımızı taşırma. İyilik de verin yoksa... Sus Pepe sus. Arkadaşlar geliyor. Koşun tatap. Arkadaşımın kusuruna bakmayın çocuklar Biraz sinirlidir o Oyununuzdan koymayalım. Biz sizinle şaka yaptık Yoksa o hurda yığını bizim ne işimize yarar Hadi hoşçakalın Fernan sana kaç kez söyledim Yine bu koca beygiri mutfağa koymuşsun Anne ne olur orada kalsın eğer dışarı koyarsam çalarlar onu Deli misin oğlum Son günlerde bir hırsızlıktır tutturdun Neden çalsınlar Hem çalıp da ne yapacaklar bu hurda yığınını Çocuklar gece gelmeye korkarlar Sen gündüz göz kulak ol yeter oğlum Çocuklar değil baba o adamlar portacı Rublo ile arkadaşları <gülüyor> Güldürme beni Fernan Koca adamlar ne yapsın Sizin o oyuncak atınızı bir işlerine yaramaz ki ya. Bilmiyorum ama bugün yine geldiler her birinize istediğiniz oyuncağı alırız. Yeter ki bu atı bize verin dediler. <gülüyor> şaka yapmışlar. Biz kabul etmeyince onlar da öyle dediler. E Demedin mi bak. Ama baba para da teklif ettiler. Siz de kabul edeydiniz. Bak görürdünüz o zaman. Yemin ederim şaka yapmıyorlardı. Çünkü daha önce de geldiler. Evet söylemiştin ama. Bugün oynarken köşe başlarında hep bizi gözetlediler. Sen kafana atla iyice bozdun oğlum. Neredeyse bizi de inandıracaksın. Oh Vakit çok geç oldu. Çabuk o hurda yığınını mutfaktan çıkart. Sonra da git yatağına ya. Ay yer. ne olur. Fernan üzme beni oğlum. Ne diyorsam onu yap. Annem yatınca atı içeri aldım. Fakat sabah bunu fark edince çok kızdı. Bana inanmıyorlar Gabi. Koca adamlar o hurda yığınını ne yapacaklar diye alay ediyorlar.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 Köşede bonbon da gözükmüyor. Gözcü o değil miydi? Oh, hadi çabuk ol biraz diye şu an da kavga ediyordur sanırım şu an. Birazdan gelirler. Ee, sıra kimdeyse hazırlansın hadi. Bendeydi ama sıranı yine bonbona mı vereceksin yoksa? <gülüyor> evet. <gülüyor> Biliyorsunuz önceden bir anlaşma yaptık onunla. Aa, ben bir kereye mahsus sanıyordum. Bonbon da çok olmaya başladı. İçinizde en küçük benim diye her istediğini yaptıracağını sanıyor. <gülüyor> Bonbonla kavga etmektense sıramı vermeye razıyım ben. <gülüyor> Anlaşılan senin gözünü iyi korkutmuş o. Tabii, fena kurşun. Ne oldu babam? Şu an yine bir kaza mı yaptı yoksa? <gülüyor> o adamları nerede çarptılar? Ne? Ne? Evet. Ciddi evet, olma arkadaşlar. Çabuk kurşun. Hadi. Aynı adamlardı baba. Ama bu kez dört kişiydiler. Biz de çok kalabalıktık.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 ama demir yolunu siz kaplamış. Çınar sokağı görünmüyor. O zaman sen Çınar sokağına git. Zidor doğru yalnız kalmasın. Baba Fifi'yi de al yanına. Burada yalnız dolaşmaktan başka işe yaramıyor. Hem arkadaş olur size. Fifi burada kalsın. Benim için kaygılanmayın siz. Küçüğüm ama kendimi koruyabilirim. 10 kişi gelseler bile yine de atımızı çalamazlar. Bakın. O onu da nereden buldun bombon? <gülüyor> korkma Kafi, korkma. Bozuk bir tabanca. Küflü bir demir parçasından başka bir şey değil o. Erinin alıp bakmasıydı nereden bilecektin bozuk olduğunu?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 Teşekkür ederim çocuklar. Şimdi doğru evinize gidin, güzelce uyun. Söz veriyorum size, en kısa sürede atınızı bulacağım. Teşekkür, teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Güle, güle güle güle. İşe bak, koskoca adamlar kamyonla bir oyuncak at çalıyorlar. Bence çocuklar tren soygunuyla ilgili büyük ipuçları verdiler bize Sine güldürme beni Allah aşkına. Verdikleri numara bugün çalınan kamyonun plaka numarası. Ya ama bunun tren soygunuyla ne ilgisi? Çocukların var? tarifleriyle kamyon sahibinin tarifi birbirine uyuyor. Orta yaşlı dört kişi. Kasabalı değil. Yabancı adamlar bunlar. Ayrıca sözünü ettikleri atı da daha önce ben görmüştüm. Ne çıkar bundan? Malarda o atın sayesinde yakalamıştım. Nasıl yani sine? Malar kaçarken bu ata çarpıp düşmeseydi onu yakalayamazdım. Tazı gibi koşuyordu. Şansından at imdadıma yetişti. Bir ara başını çevirip geriye bakınca... ...sokağın köşesinde duvara dayalı atı göremedi. Kamyonun çalınması neyse de... ...deminden beri... ...koca adamlar o beş para yetmez tahta parçasını... ...ne diye çalsınlar diye düşünüp duruyorum. Mallarla bunun bir ilgisi olabilir mi? Emin değilim. Yanılıyor olabilirim. Ama bu işi safsaklamamalı. Küçük bir araştırma yapmakta yarar var. Komisere durumu anlatacak mısın? Şimdilik hayır. Önce emin olalım hele. Efendim... Şimdi de babaları Atıçam'dan çocuğun babası sizi görmek istiyor <gülüyor> Peki Beko hemen içeri al Bu iş nereye varacak Ben de merak etmeye başladım Fernan nerede kaldın oğlum Baban da gelmedi daha çok merak ettim hiç değilse bir haber vermeniz gerekirdi. Karakoldaydık anne. Karakolda mı? Evet atımızı çaldılar. Bu ne? Bilmiyorum. Sanırım baban getirmiş. Kim çaldı atınızı? Yine o adamlar mı? Evet anne. Aa, bu bizim çalınan atın başı. Babam nerede bulmuş bunu? İşte baban da geldi. Evet olanları duydum oğlum. Ama üzülme. Biraz önce müfettiş sineye uğradım. En kısa zamanda bulacağına dair söz verdi. Benden önce siz de oradaymışsınız. Ama bunca gürültü çıkartmadan... ...gelip bana haber vermeliydiniz. Baba ne yapabilirdik? O Ay, baban haklı oğlum, haklı. Herkes bize güler. Biliyorum sizin için çok değerliydi. Ama bir tahta parçası için... Müfettiş Sine'nin başını ağrıtmanız doğru değil. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Müfettiş Sine bu kez... ...geçenki gibi davranmadı. Bir yerin soru sordu. Hele hurdacı Blaş'ın bana anlattıklarını... ...ilgiyle dinledi. Sonra da kalkıp... Birlikte ona gittik Bu kadarı da olmaz doğrusu Zavallı çocukların oyuncaklarını çalmak da ne oluyor Hani gazeteler yazsa inanası gelmez insanın Nasıl böyle saçmalıklar yapabiliyorlar anlayamıyorum O adamlar atıl laf olsun diye çalmadılar anne Onlar o kırık dökük oyuncağın değil daha değerli bir şeyin peşindelerdi İyi ama oğlum daha önce kimse ne almaya ne de çalmaya yeltendi Birkaç günde birdenbire altına dönüşmedi ya bu hem sen dün iyice bakmadın mı ona? Hı? Baktım baktım hanım. Ama ben öyle sanıyorum ki... ...at henüz anlamını ne bizim ne de müfettiş Sinan'ın bilmediği... ...bir anahtar görevini görüyordu. Nasıl oldu bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle bu değişiklik son birkaç gün içerisinde oldu. çıkmadı değil mi? Hayır Marion. Okuldan çıktıktan sonra hemen eve gitmek çok zor geliyor bana. Eskiden... Eskiden atımız vardı. Çok zor ama onun yerine tutacak bir şeyler yapmamız gerek Fernan. Böyle giderse yakında arkadaş grubumuz dağılacak. Öteki mahallenin çocukları gıpta ederlerdi. Bizim gibi birbirine sıkı sıkıya bağlı on çocuk hiçbir yerde yoktu. Evet ama ne yapabiliriz? İki gündür ben de sıkıntıdan patlıyorum. Seninkiler geliyor Marion. E, Fernan sana da bir köpek vereyim. Hiç bir süre oyalarsın, evde yalnızlık duymazsın İyi olur da ama annem izin vermez, evde hayvan beslenmesine karşıdır Sen de bahçede bir yer yaparsın ona. Hem iyi bir köpeğin oldu mu, hiçbir hırsız eve girmeye cesaret edemez Atımız çalınmadan önce olsa olurdu, şimdi evde çalınacak bir şeyimiz yok ki Haklısın, bir atımız vardı, o da gitti nasıl olsa Eve geldik, ben buradan ayrılıyorum Marion, sonra görüşürüz Peki Fernan, akşam canın sıkılırsa evden izin alıp bize gel, Tata'la bombon da gelecekler Nerede kaldılar? Sanırım Yağmur'a tutulmamaları için Nikol teyze bırakmadı onları. Geldiler. Geliyorum baba. Ben sizin biraz daha gecikeceğinizi sanıyorum. Yağmur bu... Kimseniz siz? <gülüyor> Bay Evet benim delikanlı. Ama korkma sana bir kötülük yapacak değilim. Birazdan yağmur başlayacak. Evim uzak. Gizlenecek bir yer bulamadım. Beni içeri alırsan çok sevinirim. Ee, hem sana bir sürprizim var. Seveceğim bir şey getirdim. Hayır istemiyorum hemen gidin buradan. Hadi delikanlı bu yaptığın çok ayıp ama. Ne yapıyorsunuz? Çıkır dedim size. <gülüyor> Kızma Ferman Seninle dostça görüşmeye geldim Çabuk çıkın diyorum size Yoksa birazdan annemle babam gelecekler O zaman size ne yapacağımı iyi bilir Merak etme merak etme uzun bir süre dönmezler daha Nereden biliyorsunuz? Demek ki siz ee, Korkma Ferman Yemin ederim sana bir kötülüğüm dokunmayacak Söyledim ya seninle dostça görüşmeye geldim Senden korkmuyorum ama sana şunu söyleyeyim Eğer at için geldiysen geç kaldın. Biliyorum biliyorum dün çaldılar onu ...haklı olarak sizin de buna canını sıkıldı değil mi? Ama ardından ah vah çekip... ...üzülmenin bir yararı yok. Aha, bak sana ne getirdim. Hiçbir şeyinizi istemiyorum sizin. Atı çalan hırsızlar mutlaka yakalanacak. Müfettiş Sine söz verdi bize. Ee, müfettiş Sine mi? Evet, her şeyi anlattık ona. Hatta sizin yaptıklarınızı bile. Şey, ben... ...müfettiş Sine tanır beni... ...dürüst bir insan olduğumu bilir. E, bir yanlışlık olduğunu mutlaka anlamıştır. O adamların hiçbirini tanımam. Geldiler rica ettiler bana. E, ne yapayım ben iyilik sever bir insanım. Atımızı o adamlar çaldı ama. E, söyledim ya... E, ...böyle bir şey yapacaklarını bilseydim. eğer. Belki siz de onlarla birlikteydiniz. Ben mi? Evet. Aa. Ay, siz o adamları görmediniz mi? Ben var mıydım işlerinde? Bilmiyoruz. Kamyondan iki kişi indi. Ötekiler önde oturuyorlardı. Ama kim olduklarını pek seçemedik. Gördün mü ya. Eğer ben de onların içinde olsaydım... ...hemen tanırdınız beni. E Demek ki yokmuşum. E, neyse. Olan olmuş bir kere. Daha fazla üzülmeye gerek yok. E, bak ne getirdim size. Bak bak. Elektrikli tren. Ne güzel değil mi? Kötülerin yanında iyi insanlar da vardır. Pazarcılar dün olanları duymuşlar. Sizleri çok sevdikleri için aralarında para toplayıp bunu aldılar. <gülüyor> Size getirmem için beni görevlendirdiler. Hadi al, hadi al. Nasıl çalıştığını göstereyim sana. Ben de arkadaşlarım da öyle çocuk oyuncaklarıyla oynamayacak kadar büyüyüz. Eğer tren istiyorsak eski istasyonda gerçek trenler var. Bak delikanlı. İstemiyorum. Çabuk çık buradan. Al götür oyuncağını kendin oyna Beni dinle delikanlı Sana son kez söylüyorum çabuk çık buradan Yoksa O demirdeni at onu elinden Hayır atmayacağım Eğer bir adım daha atarsan Ne yapıyorsun At onu diyorum elinden At onu Sus diyorum sana Sus Siz misiniz anne? Aç kapıyı. Kimsiniz siz? Korkma delikanlı ben müfettisi neyim? Biraz önce sizin evden çıkan rublo değil miydi? Evet. Niçin gelmiş ne arıyormuş burada? Bize atın yerine bir elektrikli tren getirmiş. Ama asıl amacı başkaydı sanırım bir şey arıyordu. Ne arıyordu? Bilmiyorum evin altını üstüne getirdi. Çöp tenekesine kadar aramadık yer bırakmadı. Peki aradığını bulabildi mi? Hayır. Evinizde değerli bir şey var mıydı... ...altın ya da para gibi? Yok ama bunun için gelmediğini eminim. Biliyorum yine de emin olmak için sordum. Ah, acaba ha. ne arıyordu? Bu ne? Çalınan atın başı değil mi? Ha? Evet. Rublo görmedin mi? Gördü ama hiç bakmadı bile. Demek aradığı atın başı değil, gövdesi de değil. Anlaşılan aradıklarını hala bulamadılar. Bulsalar buraya gelmezlerdi. İşler iyice karıştı. Çık çıkabilirsen içinden... Ha. Canan oğlum. Eh, gel bir de birlikte arayalım. Belki ne olduğunu bilmiyorum ama onların aradığını biz bulabiliriz. Of, sıkıntıdan patlıyorum. Aa, ben de ne yapsak acaba? Eski tren istasyonuna doğru gidelim. Belki Yaşlı Zigon oradadır. Hem ona yardım ederiz. Dünkü yağmur orayı çamur ve pislik içinde bırakmıştır. Bugün hurdacı Zigon'un da geleceğini sanmıyorum. O halde sinemaya gidelim. Ah, iyi fikir bombon. Ee, ama paramız yeter mi bilmiyorum ki ya. Sanırım yeter gibi. ama Polonez almaktan vazgeçersek <gülüyor> Ne dersin Bombo? Şey bilmiyorum ki ne yapsak İkisinden birini seç ya sinema ya da Polonez Ben sinemaya gidelim derim ee, Marion? Sinema olsun Şu anda sormaya gerek yok Biliyorum sinemayı çikolatalı pastaya tercih ederler O halde sinemaya gidiyoruz Üzgünüm Bonbon. Benim sinemaya gitmek istemediğimi de nereden çıkardın? Ne bileyim sen Polonez'i çok seversin de. Severim ama çok çabuk bitiyor. Ondan sonra ne yapacağız? Sinemaya gidersek akşama kadar uyalanırız. Ayrıca Polonez alsak daha iyi olurdu değil mi Bonbon? Evet. <gülüyor> şey. Hadi yürüyün arkadaşlar. Gecikmeyelim anca yetişiriz. Ee, Tata Venüs gelmedi ama. Aa, evet şimdiye kadar gelmesi gerekirdi. Nerede kaldı acaba? ...onu beklersek eminim sinemaya yetişemeyeceğiz. <gülüyor> Korkma bonbon, Tata eskisi kadar şişman değil. Göreceksin çabuk gelecekti. Senin korkundan neredeyse yine ipliğe döndü zavallı. Payına düşen pastaları bile sana veriyor. Böyle giderse yakında sen onu geçeceksin. Geç kalıyoruz, ben gidip bakayım şuna. Ee, e, tatav değil mi şu gelen? Evet fakat ne yapıyor öyle? Sanki birilerine görünmemek için gizlenerek geliyor. Ben de pek bir şey anlayamadım. Tata'ım koş biraz seni bekliyoruz Ne komik onu hiç böyle iki büklüm koşarken görmemiştim Bize el kol işaretleri yapıyor Sanırım susmamızı söylüyor Gabi neden acaba? Bilmiyorum gelince öğreniriz. Fakat bir terslik var gibime geliyor. Çabuk, çabuk saklanın arkadaşlar. Ne var ne oldu Tata? Onlar, onlar Rubleli adamları sizi izliyor. Ha. Gelirken fark ettim. Rubleyi görünce hemen tanıdım. Öteki adamların her biri bir sokan başını tutmuş. Ya. Çabuk. Kula çok Hadi sevindim. Çabuk. Onlardan hıncımızı almanın tam zamanı. Siz bir yere kımıldamayın arkadaşlar. Onlar gelince ben bütün köpekleri üzerlerine salarım. Bakalım bu kez kaçabilecekler mi? <Gülüyor> Görünürlerde kimse yok Gabi Mutlaka bir yerlere gizlenmişler Korkma Bonbon Zidorla Kriket toplantı bitene kadar dışarıda bekleyecekler Bir şey görürlerse ıslık çalıp hemen haber verecekler Bizden izinsiz artık kuş bile uçamaz buradan dün... Haklısın Bonbon Fakat daha düne kadar biz onların sadece atın peşinde olduklarını sanıyorduk Yeniden peşimize düşecekleri hiç aklımıza gelmezdi bu yüzden tedbirli davranma gereği duymadık. Keşke dün kaçırmasaydık onları. Suç bizde değil ki Tata. Son anda fark ettik. Ben köpekleri toplayana kadar arabaya binip kaçtılar. Eğer arabayla gelmemiş olsalardı. Ama bu kez kaçamazlar. Bu torla Fanfan fan, bu mahallenin en iyi köpekleridir. <gülüyor> Ötekiler de çok uzakta değiller. Rubra bugün pazara da gelmedi. Sanırım o işe yaramaz kıyma makinelerini satmaktan vazgeçti. Bu kendini gizlemek için yaptığı bir oyundu. O asıl başka bir amaç için gelmiş buraya. Evet atımızı çalmak için. Önce biz de öyle sanıyorduk Bonbon. Ama şu an çok iyi biliyoruz ki onlar başka şeyin peşinde. İşler iyice karıştı. Daha önce atla kimsecikler ilgilenmiyordu. Sonra birden değeri arttı. İşte işin püf noktası burada Ferdinand. Bu adamlar atla ilk kez ne zaman ilgilenmeye başladılar? Tatav'ın kaza yaptığı gün. O akşam pazar dönüşü Rubloyu atın yanında gördük. Biz zamanında yetişmesek çalacaktı onu. Evet anlaşılan her şey 1-2 saat gibi kısa bir süre içinde oldu. Evet ben de öyle sanıyorum. O gün babam henüz işten dönmediği için atı bahçe duvarına yaslayıp sizin yanınıza gelmiştim. Sonra da polonez alıp hep birlikte pazara gittik. Adamın biri kaçarken Fernan'a çarpıp yere düşmüştü ya. Evet, neyi de görmüştük o gün. Kaçan adamı kovalıyordu. Bir süre sonra müfettişliğine geri döndü. Paris kahvesinde yine birilerinin peşine takıldı. Rublo onu görünce birden nasıl kaybolmuştu? Korkudan çantasını bile almayı unutmuştu. Evet evet hatırlıyorum. O gün garip şeyler olmuştu. Ama... Ama bütün bunların bizim atla ne ilgisi olabilir? Ee, belki de o gün aradıkları şeyin bizim atla ilgili olduğunu öğrendiler. Belki de atın altın yumurtladığını sandılar. <gülüyor> Bırak dalga geçmeyi. Bizi çok eğlendiriyordu. En sevdiğimiz oyuncağımızdı. Ama hepimiz de biliyoruz ki maddi hiçbir değeri yoktu. Dün gece müfettiş Sine'nin söylediği bir şey çok dikkatimi çekti. O adamlar ya atı yanlışlıkla Sormiyordu çaldılar... Fernando, Eğer öyle olsa atın peşinde günlerce koşmazlar... Dinle. Ya da aradıkları şey gerçekten de attaydı. Fakat sizin farkında olmadan yaptığınız küçük bir değişiklikten dolayı aradıkları şeyi bulamadılar onda dedi. Rublo'nun bunu aramaya gelmiş olabileceğini vurguladı yani. Ama her yeri aradığı halde yine de hiçbir şey bulamadı. Ee, Rublo'nun zamanı çok kısıtlıydı. Belki aradığı çok küçük bir şeydi. Acele ettiğinden göremedi. Evet, hem ben rahat vermedim hem de bir gelen olur korkusuyla her yeri arayamadı. İşini çabuk bitirmek zorunda kaldı. Fakat o gittikten sonra müfettisineyle evin her yerini didik didik aradık. Yine de bir şey bulamadık. Aradığınız şeyin ne olduğunu bilmiyordunuz ama belki buldunuz da dikkatinizi çekmedi. Bütün bunlar bizi at konusundan uzaklaştırıyor arkadaşlar. Fakat gerçek olan bir şey var. Atın kırıldığı gün bazılarına göre çok değerli oluverdi. Bir süre sonra çalındı ama hiçbir değeri kalmadı. Müfettiş Sinan'ın söylediklerine benim de aklım yatıyor. Sanırım bu arada atta bazı değişiklikler oldu. Ona babamla Bayrusi'den başka kimse elini sürmedi Gabi. Bayrosi yalnızca çatalı kesip yerine yenisini taktı. Ya babam? E, birlikte vidalarını söküp paslanmış yerlerini sildik. E, ama durun. Babam atı arka ayaklarından tutup silkeleyerek içindekileri boşalttı. Atın karnı tıka basa doluymuş. Hem ağırlık yapmasın hem de ayıp olur diye öyle götürmek istedi. Ah tamam. Sanırım bu iş çözümleniyor. E neler çıktı içinden? Şey dikkat çekecek bir şey yoktu. ...taş, toprak, eski çaputlar... ...konserve kutuları, küflü demir parçaları... ...kayarken dengesi bozulup devrilmesin... ...diye biz atmıştık onları içine. Evet, bunu bildiğim için müfettiş ...sözünü bile etmedim. Onca pisliğe... ...bakıp ayıplayabilirdi bizi. İyi etmişsin Fernan, Atımızı değersiz sanıp... ...aramaktan vazgeçebilirdi belki. Peki şimdi nerede onlar? Neler? Atın içinden çıkanlar canım. Ha, annem hepsini bir nalyon torbaya koyup... ...çöplüğe attı. Hadi hemen gidip... ...bulalım o torbayı. Ç biz bunlarla boşuna uğraşıyoruz Göbi Evet, hepsi de kirden pastan kapkara olmuş. Az kaldı, az kaldı. Biraz dişinizi sıkın arkadaşlar. Zor bir şey değil ki. Şöyle bir göz gezdirip atacaksınız sonra. Ellerimin şu an annem bir görse, önce çöplükte torba ara sonra içindekileri bak. Toz toprak içinde kaldık. Hmm, yakınıp durma sana bonbon. Aa! Dolma kalemimin kapağı ben bunu bulmak için aramadık yer bırakmamıştım. <gülüyor> Bu çöp yanını boşa kurcalamamış oldun. Hiç değilse onu bulabildin sen. <gülüyor> Ama artık işime yaramaz Bonbon. Kapağını kaybedince babam öfkelenip... ...dolma kalemi camdan dışarı fırlatmıştır. Çocuklar hey, ne oldu karnım? Şuna bakın. Ne var onda? Paslı bir anahtar. Üzerinde yazılar var. Oyuncak fabrikası 224... Çınar Sokağı. Biliyorum ben orayı. Filiz'in doğumu yaklaşınca küçük bir kulübe yapmıştım. Yavrularına bakmak için bir süre gidip gelmiştim oraya. Geçidin hemen öbür yanı. Sezar Hava'nın hurdalığına bitişik gri beton yapı. Eskiden oyuncak fabrikasıymış. Ama artık kullanılmıyor. Birçok yerleri yıkılmış. Kapalı duruyor. Kimsecikler de gelip gitmez. Görünce herkes atın içine attığı şeylerin çoğunu hatırladı. Ya ama bunu kime atmış olabilir? Yanlışlıkla yaşlı zigon atmış olamaz mı? Olabilir ama bu yazı sonradan yazılmışa benziyor. Nereden anladın? Bir baksana kağıdın yapıştırıldığı yerin altında en küçük bir iz bile yok. Eğer bu kağıt daha önce yapıştırılmış olsaydı altı biraz daha parlak, biraz daha temiz olurdu. Bence haklısın Tata. Burada boşuna tartışacağımızla şu oyuncak fabrikasına gidelim. Nasıl olsa uzak bir yer değil mi? <gülüyor> Şuraya bakın, şuraya. Ne buldun Tata? Kağıt maskeler. Hepsi de birbirinden değişik renkte. Hatta Noel babanın maskesi bile var. Ama ama çoğu yırtılmış. İçlerinde hiç sağlam yok mu Tata? Bırakın şimdi onlarla oyalanmayı. E bir yandan da araştırıyoruz Gabi. Ama her yer alt üst olmuş. Burada bir şey bulmak çok güç. Tata vaklı boşuna uğraşıyoruz. Bizimki ineyle kuyu kazmak gibi bir şey. Üstelik ne aradığımızı da bilmiyoruz. Aa! Ne oldu? Tatav bir bomba çukuruna düştü ama korkacak bir şey yok, çukur fazla derin değil, şimdi çıkartırım onu. Mumlarımız da bitmek üzere Gabi. Fabrikanın içinin bu kadar geniş olacağını hiç sanmıyordum, dışarıdan bakınca daha küçük gözüküyordu. Sen bir de kereste atölyesine girsen şaşay kalırsın, orası buradan daha büyüktür. Atölyede mi oyuncak fabrikasına ait? Evet. Oo işimiz zor o zaman, ne yapsak bu işten vaz mı geçsek? <gülüyor> ne oldu acaba? Bilmiyorum ama yabancı birilerinin kokusunu aldılar. Yoksa böyle havlamazlardı. Hadi arkadaşlar hadi hemen toplanın gidiyoruz. <gülüyor> iki kişiydiler ama uzaktan kim olduklarını seçemedim. Eski istasyondan yana kaçtılar. Yine Rublon'un adamlarıdır. Ben de öyle sanıyorum. Gölde gibi izliyorlar. Nereye gitsek peşimizi bırakmayacak bunlar. Anlaşılan aradıkları şeyi henüz bulamadılar. Bence bence anahtarın peşinde onlar katımızı bize verirlerse biz de onlara anahtarı veririz. Hayır olmaz bomba. Bu anahtarda çok önemli şeylerin gizli olduğunu artık ben de inanmaya başladım. İşimiz zor ama biraz gayret edersek bu sırrı çözebiliriz. Nasıl? Bundan sonra okul çıkışı her gün buraya gelip aramalarımızı sürdürelim. E, fakat sen Biliyorum fabrikanın içi çok geniş, kolay bir iş değil. Ama o zaman anahtarın bir şey ifade edebileceğini pek inanmıyordum. Bu olaydan sonra hem iki gündür sürekli yağmur yağıyor. Bu gidişle daha bir süre devam edeceğe benziyor. İçerisi çok dağınık ama dışarıda kalıp ıslanmaktan iyidir yine. Evet, şimdi vakit çok geç oldu. Gidelim hadi, bizi merak ederler. Peki anahtar ne olacak? Ee, sırayla her gün birimizde kalır. Ya ama o adamlar yine peşimize takılıp zorla almak isteyebilirler. O zaman bütün emeklerimiz boşa gider. Anahtar sürekli bende kalsın. Bir şey olursa köpekleri salarım üzerlerine. Fıkı bir de kalsa daha iyi olur Mario. İçimizde en büyük o. Bana verin, kimse alamaz elimden. <gülüyor> Bonbon <gülüyor> bon doğru söylüyor, onda kalması daha güvenli olur Delirdin mi sen Tata abi? o çok küçük İyi ya bu yüzden kimse şüphelenmez ondan İşler iyice sarpa sardı anayım, adamların izlerini kaybettik Biz çocukların peşini bırakmayalım Sine Öyle sanıyorum ki bilmeyerek bu işe onlar da bulaştılar Dolayısıyla olayların aydınlığa kavuşmasında çocukların büyük katkısı olacak. Evet ama onlar da ortadan kayboldu birden. Bugün o çevreyi üç kez kolaçan ettim. Hiçbir izle rastlamadım. Bütün gün yağmur Belki evlerinden dışarı çıkmamışlardır. Hayır. Bizim çocuklar söyledi. Okuldan çıktıktan sonra topluca pazar yerine doğru gitmişler. Bir daha da gözükmemişler. Beni korkutan başlarına bir iş gelmesi. Hırsızı bulmak için akıllarınca bir iş çevirebilirler. Bak bu davranışları tehlikeli olabilir. Adamlar henüz aradıkları şeyi bulamadıkları için onların peşini bırakmayacaklardır. Keşke bir iki sivil polis de çocukları izleseydi Bunu hiç düşünmemiştim Her zaman çocuklar o çevreden pek uzaklaşmazlardı Oraya yerleştirdiğim adamlar iki işi birden göreceklerdi Hem onları izleyecekler hem de düenlerin evini gözetleyeceklerdi ee, Çocuklar biraz önce geldiler Bunca zamandır neredeymiş öğrenebildin mi? Ee, hayır ama sanırım arkadaşlarından geliyorlardı Hep birden sokağın başında bitiverdiler Oradan da evlerine Peki çevrede o adamlardan kimse gözünüze çarpmadı değil mi? Ee, Yok hayır Peki siz yine gözetlemeye devam edin ama çok dikkatli olun. Aradıkları şeyi bulmak için mutlaka yeniden geleceklerdir. Ee, e, Gabi e, çıkmıyor muyuz artık? Vakit çok geç oldu. Hava iyice karardı. Şu anın için yalnız bıraktın Tata? Sana biz çağırmadan gelme demedik mi? Dün olanlardan sonra... Şey ben biliyorum Gabi ama gecikirsek evden kızarlar diye düşündüm. Tatav haklı Gabi. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın yine geliriz. Bu akşam istasyon yolundan gitmeyelim arkadaşlar. Belki bize pusu kurmuş olabilirler. <gülüyor> Yanımızda bunca köpek olduktan sonra buna cesaret edemezler Fernan. Daha zamanı değil Marion. Ha. Asıl aradığımızı bulunca hesaplaşırız onlarla. Fernan'ın söylediklerine ben de katılıyorum. Bir süre çok dikkatli hareket etmeliyiz. Eski yoldan gidelim. Biraz çamurludur ama daha güvenlidir. Peki Fernan, fakat anahtar yine Bonbon'da kalacaksa biri onu eve kadar eşlik etsin. Birlikte gideriz. Evlerimiz birbirine yakın nasıl olsa. Sanki küçük bir çocukmuşum gibi nereye gitsen birine takıyorsunuz peşime. Benim onlardan korkacağımı sanıyorsanız. Aha yanlış anlama Bonbon. Tatav sana değil, sen Tatav'a göz kulak olacaksın. Sen yokken bize eve yalnız gitmekten korktuğunu söyledi. <gülüyor> <gülüyor> artık ayrılıyorum. İyi geceler Tata. Ama Bonbon... Çocuk değilim ben. Eve yalnızca gidebilirim. Hem geldik sayılır. Hayır olmaz. Bir şey olursa arkadaşlar ne derler bana? Lütfen Tata. Sanki çocukmuşum. Eğer geldim. anahtar sende olmasaydı... Kaç kez söyledim. Ben kendimi koruyabilirim. Hem şimdi öyle bir tehlike de yok. Bak Bonbon. Sana korkmayasın diye söylemedim. Köşeyi döndüğümüzden beri biri bizi takip ediyor. Hayır, yanılıyorsun. Sana öyle gelmiş. Yavaş konuş biraz. Fark ettiğimiz anlayacak adam. Kimse takip etmiyor bizi. İstersen geriye dön bak. Yanılıyorsun demedim mi ben sana? Kimse yok işte. Ama nasıl olur? Biraz önce peşimizdeydi. Duvar köşelerine gizlenerek geliyordu. Senin dediğin adama ben de gördüm. Bayroş'ta o. Şu karşı evde oturuyor. Ya ama neden gizlenerek geliyordu öyleyse? Sağa sola yalpaladığından sana öyle gelmiş. Bayroş pek ayık gezmez çünkü. Garip doğrusu. Bana sanki biri izliyormuş gibi gelmişti. <gülüyor> Senin de gözünden hiçbir şey kaçmıyor bonbon. Neyse hadi. İyi geceler. Yarın görüşürüz. İyi geceler Tata. Boşuna gizlenmeyin. Orada olduğunuzu biliyorum. Şey, ben... Arkadaşım gitti. Çekilmeniz için hiçbir sebep yok. Ne istediğinizi söyleyebilirsiniz bana. Sanırım beni yanlış anladın küçük hanım. Hayır, inkar etmeye kalkışmayın. Bizi takip ettiğinizi biliyorum. Durun bakayım. Evet, tanıyorum ben sizi. Atımızı alanlara... Yemin ]ları... ederim bir yanlışlık oldu. Çok üzgünüz. Aradığınız şeyi bulamayacağınızı biliyorduk. Aradığımız şey mi? Ne olduğunu biliyor musun sen onun? Evet Hadi söyle bana Nerede? Kimde şimdi? Hayır söylemeyeceğim Seni gidi küçük yaramaz Yalan söyleyip kandıracaktın beni değil mi? Yalan söylediğimi mi sanıyorsunuz? Anahtar yanımda olsaydı gösterirdim size. Üzerine kağıt yapıştırılmış büyük bir anahtar mı? E, evet eski küfle bir şey. Hadi söyle nerede? Kim ne şimdi? Sana istediğin kadar para veririm. Siz önce atımızı ne yaptığınızı söyleyin de. Sen mi arkadaşların birçok oyuncak alabilirsiniz. Hatta elbise yiyecek içecek ne? Hayır biz atımızı istiyoruz. Tamam tamam atınızı da vereceğiz. Önce anahtarı. Atımızı getirmeden anahtarın yerini söyleyemem. Şey şimdi burada değil. Daha sonra... Hayır olmaz siz önce atımızı getirin. Bana bak beni daha fazla kızdırma. Yoksa... Bana elinizi sürerseniz avazım çıktığı kadar bağırırım. Yanlarında bir yığın köpekte beş dakikada bütün arkadaşlarım toplanır buraya. Hem mahalledeki büyükleri de unutma. Herkes evindedir şimdi. Ayrıca anahtarı da unutun o zaman. Şey şey öfkelenme küçük hanım. Bağırman için bir sebep yok. Sana bir kötülük yapmayacağım ki... Ben çocukları çok severim... Hele sizleri... Nasıl sevseydiniz atımızı çalmazdınız... Söyledim ya bir yanlışlık oldu... Biz de çok üzüldük... Ee, e, sizlerle konuşmak için beni gönderdi arkadaşlar... Bu yüzden izliyordum seni... Yani atımızı geri verecek misiniz? Evet evet hemen şimdi gidip getireceğim... Şey yalnız... Yemin ederim ben de sözümde duracağım... Sen çok iyi bir çocuksun... Yalan söylemeyeceğini biliyorum... Ben atı getirirken sen de git anahtarı getir. Yarım saat sonra buluşalım burada. Ama bütün bunlardan kimseye söz etmek yok. Tamam mı? Tamam. Yok yok yok. Sanki yer yarılmış içine girmiş.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 Doğru yaptığın yaptığına? Doğru muydu Bonbon? Biliyorum değil amatımızı çok seviyordum. Onu geri vereceklerini sandım. Hepimiz çok seviyorduk onu. Yalnız kendini tehlikeye atman bombon ya başına bir şey gelseydi? Böyle yapacaklarını biliyordum. Ne olur yeter artık. Söylenip durmayın. Tamam tamam oldu bir kere ne yapalım. Biz sadece kendini tehlikeye attığın için üzüldük. Yani sana kırgın değiliz. Akşam sana yalan söylediğim için özür dilerim Tata. Tata. <gülüyor>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 Bana kızacağınızı biliyorum Gabi. Ama yalan söyleyip sizi kandırmak istemiyorum. Onlara gerçek adresin yazılı olduğu kağıdı verecektim. Ne? Çorabımın içine saklamıştım onu. Böyle bir şeyi nasıl yapacaktın Bonbon? O zaman bütün emeklerimiz boşa giderdi. Haklısın Gabi. Ama yine de o haydutlar kolay kolay kurtulamazlardı elimizden. Kasabanın bütün köpeklerini yığardım başlarına. Maryon Maryon bizim gibi çocuk değil onlar. Koskoca adamlar. Ne oldu o kadar tedbir aldığımız halde yine de atı çalmadılar mı? Belki silahları da vardır.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 ama bunun çılgınca bir macera olduğunun farkında değiller. Biz bunu ta baştan anlamalıydık. Malar sırtında koca çuvalla onca yolu kat edip o fabrikaya kadar nasıl gidebilirdi? <gülüyor> Trenden atıldığına göre paraları tren yoluna yakın emin bir yere gizlemek zorundaydı. Evet haklısın. Neyse. Hepi terledik ama yolun sonuna geldik sayılır. Şimdi onlar bizi fark etmeden hemen dağılalım... Buraya hava karardıktan sonra geliriz. Hava kararmak üzere. Saatlerdir buradayız ama hala hiçbir şey bulamadık. Şuna bak Kabi. Ne o bambun? Kağıt bir maske. Of, bırak dalga geçmeyi. İnan ki çok komik Kabi. Kafası kel ama burnunda bile sakalı var. Bizim durumumuz ondan da komik. Günlerdir buradayız hala hiç. Hiçbir... şey. Gabi çok komiğime gittiği için güldüm. Küçüklerin hepsi de bitti. Bakmadım iki üç tane büyük kutu kaldı. Birazdan onları da bitiririm. Gabi biraz mola verelim mi? Hayır Fernan daha bir saat önce mola verdik. Ne yapsak bitiremeyiz ama bugün. Bizim önümüzde bakılması gereken daha yığına da kutu var. Hem yapacak başka bir işimiz yok ki yarın yine geliriz. Peki Fernan. Mola veriyoruz arkadaşlar. Eee şimdi polonezleri hak ettik bunca çalışmadan sonra. Bombon sen gelmiyor musun? Geliyorum Gabi. Eğer gecikirsen. Gel bana yardım et çıkamıyorum buradan. Şu koca kutu sallanıp duruyor. Kımıldasam üzerine devrilecek. Korkma korkma bir şey olmaz İçi kağıt dolu. Gabi yetiş kurtar beni. Tamam geliyorum bonbon. Korkma kaybolmazsın seni kolayca bulabiliriz. Çok kötüsün Gabi <gülüyor> ama unutmayalım. Yaptığını. Sırt dişine bombon geliyorum Hadi tatav koruyucu melek Koş kurtar bombonu haydutların elinden Siz alayı edin benimle Hiçbirinizin de yardımını istemiyorum Ben kendi kendimi kurtarabilirim Ben hep söylüyordum ya içimizde en cesur çocuk bombon Gabi Mario tatav koşun Gene ne oldu bombon öteki kutulardan mı hücuma geçti Koşun diyorum size para buldum burada Hemde koca bir çuval dolusu Gözlerime inanamıyorum Filmlerde ne hiç bu kadar parayı bir arada görmemiştim Bu koca çuvalın içi para dolu olamaz Ben de öyle sanıyorum Tata Hayır içi hep para dolu İsterseniz çuvalı boşaltıp bakın Şunlara bakın Demedim mi ben size Şaşkınlıktan neredeyse küçük dilimi yutacağım. Saymakla baş olmaz bu paralar. Bizim kasabanın en zenginin bile bunun yarısı kadar parası yoktur. Evet, binlerce deste var burada. Her destede de yüzlerce kağıt para. <gülüyor> Neden güldün Gabi? <gülüyor> Neden olacak? Hiçbiriniz de bu paraların sahte olduğunu anlamadınız. Sahte <gülüyor> mi? <gülüyor> Tabii ya. Bu kadar çok sayıcı para olur mu hiç? Filmlerde bile soyguncular bankalardan bir çantadan fazla para alamıyorlar. Hem zenginlerin kilitli kocaman kasalarında bile bu kadar para Nasıl yok. Nasıl olur Gabi? Bunlar Bence bunlar oyuncak bonbon. Oyuncak fabrikasında ancak böylesi bulunur. Ama Gabi, ama oyuncak paraların bir yüzünde benim bildiğime göre sahici para değildir yazısı vardır. Bakın, mantıklı olun biraz. Yıllardır kullanılmayan bir fabrikada hiç sahici para olur mu? Ne diyeceğimi bilemiyorum. İsterseniz birine gösterelim. Sahici mi değil mi anlarız. Evet, en iyisi gidip birine göstermek. O zaman haklı olduğumu anlayacaksınız. Gabi! Bayım, çatam. Ferhan, bir şey mi oldu acaba? Geliyorlar gibi. Kim? Rublo'li adamları mı? Evet, evet gizlice tel örgüye aşarlarken gördüm. Sanırım baskın yapmayı düşünüyorlar Vakit geçirmeden hemen tedbirimizi alalım Fernan, sen dışarıdaki arkadaşları içeri al Marion sen de bombonla birlikte gidip köpekleri getir Galiba bu paralar sahici ve onlar da bunun peşinde Hadi hadi çabuk olun biraz Peki Gabi sen hiç korkma koşarak gider geliriz Ayrıca içimizden birinin gidip Müfettiş Sine'ye haber vermesi gerek Sanırım karakola giden yolu tutmuşlardır Gabi Zaten örgüye varmadan yakalanırız Evet haklısına bak bunu hiç düşünmemiştim Eee ne yapacağız şimdi Ben gideyim Gabi eski istasyonun orada Marion'dan ayrılır İstasyondan karakola gitmeye kalkarsan Yol uzar, çok gecikirsin bomba. Başka çaremiz yok kabi. Ya ikimizden biri gidecek ya da peki peki. Yalnız çok çabuk git bomba. Kapının arkasına şu kutuları da yıyalım arkadaşlar. Onların Hayır. bir yararı olmaz Gabi. İçi kağıt dolu. Demir sürgüler biraz sağlama benziyor. Bizi bir süre koruyabilir belki. Ama dört kişi birden yüklenirse çok dayanmaz. Kırılır sanırım. Belki Marion o zamanı kadar yetişir. Belki de polisler ondan önce gelir. Sanmıyorum. Bombon 15-20 dakikada anca varır karakola. O da durmadan koşarsa. Eğer onlar gelmeden kapıyı kırmayı başarırlarsa hemen bunları söndürelim. Patpatları ateşleyip üzerlerine fırlatalım. Hiç değilse panik yaratır zaman kazanırız. Paralar ne oldu? Eğer görürlerse... Onları on... ben sakladım Gabi. Yeniden çuvala doldurup kutulardan birinin içine sakladım Aa, Geldiler Herkes bir yere gizlensin Uçtular mı bunlar Nerede bu çocuklar pepe? Bilmiyorum Belki bir yere gizlenmişlerdir Bizi görmediler ki ne diye gizlensinler Bu kapı neden açılmıyor Belki de kullanılmadığından Yardım edin de itelim şunu. Açılmıyor Rublo. Bu kapı ya içeriden kilitli ya da arkasında bir şeyler yığılı. Başka bir girişi yok mudur buranın? Bilmiyorum belki vardır. Ama fabrikanın etrafını dolaşıp bakmamız gerekiyor. Bu çok zaman alır. Omuzlayıp kıralım kapıyı. <gülüyor> kapı içeriden kilitli. Eminim bu onların işi. Belki de şu anda içerideler ama ses vermiyorlar Evet olabilir Önce bir seslenelim şunlara Çocuklar beni duyuyor musunuz? Atımızı çaldınız daha ne istiyorsunuz? Burada da mı rahat bırakmayacaksınız bizi? <gülüyor> çocuklar ya kapıyı tatlılıkla açarsınız ya da kırar gireriz Hadi açın kapıyı çocuklar Yemin ederim size bir kötülüğümüz dokunmayacak Size inanmıyoruz Bay Rublo. Her zaman böyle söylersiniz ama bana bakın, çabuk kapıyı açın yoksa. Hayır açmayacağız. Peki, günah bizden gitti. Bu yaptıklarınıza pişman edeceğiz sizi. Kapı çok dayanmayacak abi mumları söndürelim. Nerede kaldı bunlar? Sanırım birazdan gelirler Ferhan. Siz şimdi patpatları hazır edin. İçeri girdiler mi? Ah. Ah. Hay Allah kapı kırıldı. Ah. Ateş! Ne? Vurun! Vurun attın! Tanrının cezalı! Diyorsunuz. Şimdi ya, görürsünüz! yer! yer! Ateşe yer! Ateşe yer! Dün akşam eski kereste fabrikasından çıkarken görülen adamlar sanırım onlardırlamıyor. Benim anlayamadığım bugün neden gelmediler? Aradıkları şeyi buldular mı acaba? Beni korkutan da o sine. Her yeri araştırdık ama dikkat çekecek hiçbir şey bulamadık. Adamlar çok diye paranın bir kısmını ortalığa saçacak değil ya. Görgü tanıklarına tek tek sordum. Çıkarlarken ne bir çanta ne de bir çuval hiçbir şey yokmuş ellerinde. Onca parayı ceplerinde taşıyacaklarını söyleyemezsin ya. Aradıkları şeyin para olduğundan emin değiliz ama. Belki daha küçük bir şey. Küçük ama değerli. Başka ne olabilir? Mücevherleri kastetmiyorsun sanırım. Bilmiyorum. Tek bildiğim onların çok değerli bir şeyin peşinde olduğu. Küçük bir kız çocuğu geldi efendim. Adı Bonbonmuş. Mutlaka sizinle görüşmesi gerektiğini söylüyor. İçeri girmesini zor engelledik. Çok telaşlı. E, gözüm bir yerden ısırıyor onu Sanırım atı çalınan çocuklardan biri ha? Bir çuval para bulmuşlar da ellerinden almak için baskın yapmışlar Şimdi de arkadaşlarının başı dertliymiş efendim Çabuk içeri al çabuk Kanun cezasını versin. Köpekler kötü sıkıştırdı bizi. Bunlardan böyle kurtulamayız. Çekin tabancaları. Çocuklar kaçıyor. Köpekleri ben oyalarım Pepe. Sen çıkışı tut. Sakın kaçırma onları. Tutun, bırakma. Kaçırma. O düştü yardım et ona. Bırakın beni. Bırakın diyorum. Şimdi göstereceğim biraz, sana benim, küçük şeytan. Bu lanet olur, olası it sürüsünü benim. sen derdetkin başımıza. Benim pepe, Pepe yardım et. Tabancamı düşürdüm. Köpekler parçalayacaklar beni. Çabuk seslen şu köpeklere. Yoksa gebertirim seni. Pepe, burdan seni. Pepe, ne işi? <gülüyor> dur, dur, dur dostum. Dur dur, <gülüyor> dur, dur, dur Allah. <gülüyor> Düşünce başımı vurdum yere. Benim bir şeyim yok. Sen zil oraya yardım et. Kaçarken ayağı takılıp çukura düştü. Yarı baygın yatıyor orada. Dur çabuk kaçın arkadaşlar. Bunlar tabancalarını almadan çıkın buradan. Arkadaşlardan çoğu çıktı. Hadi Meryon sen de çabuk ol biraz. Geliyorum Ferdan. Bırakın beni. Meryon sana söylüyorum. Daha ne bekliyorsun orada? Tatavı yakaladı ya. Hadi. Çekil beni beklemeyin. Sezar babam gelin buraya. Tutun.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 Oğlum nerede? İçeride mi hala? Bonbon bu. Yaşasın, kurt Evet.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 Ya. ya çocuklar bırakın şimdi atı. atı. bizi bekliyorlar. Sonra alırsınız. Hadi gidelim çocuklar çabuk koş durdur orada cimamman. Hey hey ne yapıyorsun? Ay bılaş. Delirdiniz mi siz? Durun. Durdur şunu. Çocuklar Blaş, durun Blaş, beni dinleyin. Nazik kişiler. Öpüllerini. Ay bılaş. Sürekli Oyunumuz Başsız At'ın son bölümünü sunduk. Gelecek programda bir başka oyunda buluşmak umuduyla.